Selamun Aleyküm, Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geceniz hayır olsun. İnşallah bu buluşmamız hayırlar getirir hanelerimize. Bugün evlilik üzerine inşallah konuşacağız. Dilimiz döndüğünce, aklımız erdeyince, güzel Rabbimiz Celle Celaluhu izin verdiğince bir şeyler konuşalım, hasbihal edelim istiyoruz. Değerli kardeşlerim, Üç bölümden oluşacak inşallah bugünkü programımız. Birinci bölümde tersten başlayacağız. Neden bugün evliliği konuşuyoruz? Evlenen insanların en önemli sorunları neler? Evvela evli kardeşlerimiz için bir şeyler aktarmaya çalışacağız. İkinci bölümde evliliğin öncesinde yani bekar kardeşlerime acizane tavsiyelerde bulunmaya çalışacağız. Üçüncü bölümde de inşallah... Evliliğin öncesinde yani tanışma faslında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hanım kardeşlerimin ve delikanlıların karşı cinslerinde, eş adaylarında nelere dikkat etmesi lazım? Bazı tecrübeler var. İnşallah onları aktararak programımızı nihayete erdirmeyi hedefliyoruz. İnşallah niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olur. Değerli kardeşlerim, bize yalan söylediler başlığını kullandım. Sebebi şu, çocukluğumuzdan beri fıtratımızdan gelen biliyorsunuz, ihtiyaçlarımız var. Evlilik onları en güzel tamamlayan, perçinleyen bir müessese. Evliliğe biz biraz farklı baktık, bize farklı gösterdiler. Dinlediğimiz kıssalardan belki de etrafımızda e, konuşulanlardan çok etkilendik ve evliliği hayatımızın gayesi haline getirdik ve birçok insan evliliği öyle bir hale getirdi ki, daha doğrusu anlatmaya çalıştı ki, evlilikte hiçbir sorunun olmayacağı, hep huzurun, neşenin, mutluluğun olduğu, güzel paylaşımların olduğu, hiçbir ağrısızı veya tartışmanın, küslüğün, bazı imtihanların olmadığı bir mecra, bir müessese diye anlatıldı bize. Biz bunun böyle olmadığını anladıktan sonra bu sefer sorunlar başladı kadın ve erkek arasında. İlk önce şunu sizlerle paylaşmak istiyorum ki bizim hayata karşı bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hayattan beklentilerimiz ne kadar fazla olursa kardeşlerim birçoğuna erişemeyeceğimiz için o beklentilerimizin %10'una 20'sine belki gelmeden ömrümüz biteceği için hep hüsranla karşılaşacağız. Ve neden bu istediklerim olmuyor diye moral bozukluğuyla bir hayat yaşayacağız. Lakin hayattan beklentilerimiz ne kadar sınırlı veya ulaşılabilir şeyler olursa, Onların elhamdülillah çoğuna ulaşabildim deriz ve daha sonra hiç hayalimizde olmayan şeyler olduğu zaman da daha mutlu hissederiz kendimizi. Bu çok önemlidir. İnşallah bundan sonraki hayatımızda bize yön verecek olan bazı nasihatler var hak dostlarından onları da size aktarırız. Yani olduğu kadardır hayat. Biz hayatın içinde mükemmel bir hayat beklentisi içerisinde olursak, bu çocukluğumuzda da her istediğimizin yerine getirilmesi olacaktır. Büyüdüğümüz zaman, evlendiğimiz zaman mükemmel bir hayat beklentisi içerisinde olmamızdır. Karşımızdaki eşimizin, kadın veya koca her kimse mükemmel olmadığı zaman moral bozukluğu yaşamamızdır. Bu... Hep böyle devam eder. Ama derler ki, hatasız dost arayan, dostsuz kalır çünkü hatasız kimseyi bulamazsın evladım. Demek ki hatası olmayan bir kadın ve erkek de yok. Tersten başlayalım demiştik. Evet bugün en önemli problemler, sizlerden gelen sualleri de yaşadığınız, acizane bu kardeşinizle paylaştığınız mevzuları da kısa kısa not almaya çalıştım. En önemli sıkıntımız hanımın ve koca'nın arasında birbirini anlayamıyor olmaları. Ondan başlayacağım. Bekar kardeşlerim hem bunlardan istifade etsinler, neler yaşanıyor hem de biraz beklesinler. Şimdi kadın da erkek de birer insan, Allahu Teala'nın kulu olduğunu ve bu evliliğin yani atılan adımın, iştirakin, ortaklığın iki insanın birleşmesiyle ve benzer haklarda bu müessesenin kurulduğunu bilmesi gerekiyor. Yani kadın bir köle olmadığı gibi erkek de bir köle değildir. Kadına Allahu Teala bazı görevler vermiştir. O evin içerisinde, o yaşantı içerisinde daha doğrusu erkeğe de belli görevler vermiştir. Ne erkeğe karşı kadınına kötü davranmayı ne de bir kadının kocasına karşı kötü davranmasını Vurgulamamış tam tersine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına iyi davrananların ümmeti arasında en iyileri olduğundan bahsederken bir başka hadis-i şerifte kocasını mutlu etmeye çalışan hanımın da cennetlik hanımlardan olacağı ile ilgili hadisler vardır. Yani aslında mevzu bir birlikteliktir, bir ortaklıktır. Evlilik, ortaklık ama ticaret ortaklığı gibi değildir. Her şeyin maddi planda değerlendirildiği bir şey değildir. Bugün hanım beni anlamıyor. Kocam beni anlamıyor. En önemli sual problemlerden bir tanesi sizlerden gelenlerden. Bunu da Allah dostlarının eserlerinde sıklıkla görüyoruz. Üç şeyi biz kaybettik kardeşlerim. Kadın içinde, erkek içinde. Bir kanaati kaybettik. Kanaat neydi? Şu kadar var ama onunla yeteneyim demekti. Para olarak da böyle. Allah'ın Celle Celaluhu sana verdiği nimetler için de böyle. Yani kötünün iyisi de olsa bizim için iyidir demekti. Kanaat gitti. Şükür neydi? Yine kanaatin kardeşi. Olsun elimizdeki bu. Elimizdeki olmayanla enerjimi harcayacağıma Bunu vermiş Rabbim bana Celle Celaluhu diyebilen insanlardık biz. Onu da kaybettik, şükretmiyoruz. Kanaat, şükür, üçüncüsü sabır. Sabretmiyoruz. Eskisi kadar sabretmediğimiz için de aynen bugünkü gibi en küçük bir olayda bile bize devasa bir problemmiş gibi geliyor. Eşimizin bir e, yanlışı, bir hatası ki bir benim de var, sizin de var, çok büyük oluyor. Burada şeytan faktörünü de unutmamak lazım. O yüzden birinci mevzu hanımın kocanın birbirini anlayamıyor olması şunu bize getiriyor. İlgimiz evlendiğimiz günkü gibi olmuyor. Bunun yavaş yavaş azalması bir bakıma normal olsa da birden bunun düşmesi insanlarda büyük bir yoksunluğa sebebiyet veriyor. Kadında da erkekte de böyle. Ama Kadınlar da ilgiye ve ayrıntıya daha muhtaç ve yatkın oldukları için bunun eksikliğinin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Bugün ikinci mevzu sizlerden gelen tespitlerden sorumsuz bir kocanın olması. Allah korusun bu çok büyük bir imtihandır. İlerleyen dakikalarda inşallah evlenmeden önce ve evlenmeye yakın zamanlarda ne yapmak lazım da daha iyi konuşacağız. Ama şimdi iş işten geçmiş olanlar için konuşuyorum, yani evlenmiş insanlar için konuşuyorum. En ağır imtihanları onlar yaşıyorlar. Bu sorumsuz eş, öyle ki geçen hafta bir kardeşimizin yine bize başvurmasıyla Rabbimize hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, hayırseverler var. Bir hanımefendi kardeşimizin eşi kendisini terk ediyor. Evde çocukları var. Kendi annesinin yanına gidiyor. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun hiçbir şey sormadığı gibi çocukları da arayıp sormuyor. Mesela bir örnek olsun diye size söylüyor. Ve bu hanım kardeşimizin muhatap olanlar anlatıyor mesela. Bir sene içerisinde diyor, dört veya beş kez eve uğramış. Ama dışarıdan bakıldığı zaman bir koca, bir baba, bir eş. Demek ki her eş eş değil. Nasıl ki doğurduğu yavrusunu çöp tenekesine atan veya caminin kenarına bırakan, ölüme terk eden annelere anne diyemeyeceğimiz gibi her baba da baba değildir. Kendi ayakkabısı dört yerinden yırtılmış ama çoluğunun çocuğunun hanımının bir ihtiyacını bir boğazına girecek rızkı düşünen, o ayakkabıyı almayın boşver diyen adamlar da olduğu gibi tüm kazancını kumarda içkide harcayan ve evde terör estiren insanlar da var. İşte sorumsuz kocaların maalesef büyük bir imtihan olduğunu biliyoruz hanım kardeşlerimiz için. Ve maalesef sadece hanım kardeşimiz için de olmuyor o evladı ailede yetişenler. Baba modelini öyle alıyorlar ve büyüdükleri zamanda ben de böyleyim veya böyle olmalıyım diye rol model olarak babayı öğrenmiş oluyorlar. Yani mutsuz bir aile oluyor babanın sorumsuzluğunda. İşte bunun için evlenmeden önce mümkün mertebe, inşallah son bölümde konuşmaya çalışacağız, evlenme arefesinde önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Sonradan bunları çünkü geriye alma imkanı yok maalesef. Değerli kardeşlerim, devam edeceğiz mevzuya ama size bazı örnekler aktarmak istiyorum. Şimdi e, insanoğlunda her birimizde şöyle bir istek var, hep daha fazlası. Bugün her insan hepimiz birimiz hariç olmaksızın, Nankörüz. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle'nin tabiridir. Biz nankörüz. Hep kedileri suçlarız ya. Halbuki kedilerin suçlanacak bir şeyi yok. Ne yapacak sana kedi? Nankör esas bizleriz. Erkek ve kadınlar olarak arkadaşlar. Nasıl ki Rabbimizin Celle Celaluhu bizlere vermediği şeyleri nefsimiz çekiyor, bize verdiği nimetleri görmüyorsak evlilikte de böyledir. Bir koca yanlışları var mı? Var. Bir kadın yanlışları var mı? Var. Lakin elimizdeki iyi yönlerini benimseyeceğimiz, aklımıza getireceğimiz eşimize değil de o eksik yanlarını toparlayıp da hayatımızı bir zindana çevirme derdindeyiz nedense. Mesela bir örnek vereyim size. Şu an Hava bilmem kaç derece İstanbul'da, Ankara'da bilmiyorum çok soğuk havalar var. Bu havalarda başınızı sokabileceğiniz bir evin olması ne kadar şükredilesi bir durumken birçoğumuz bunun farkında değiliz. Neden? Çünkü bir gece bu soğukta dışarıda yatmadık birçoğumuz. Aynen onun gibi bugün hanımının ona karşı diyelim ki surat ifadesinden rahatsız olmuş, benim hanımım çok suratına asıyor diyen bir abimizden bahsediyorum, şikayet ediyor. O hanımının suratına asması ona göre dünyanın en önemli sorunu. Toplantılar yapılması gereken, çözülmesi gereken dünyanın acil bir işidir o. Ama hanımının ne kadar iffetli olduğu, efendim kendisine güzel davrandığı, elinden geldiği kadar veya ailesine güzel davrandığı, yemeğini yaptığı, söküğünü diktiği, hizmetini yaptığı vesaire, çocuklarına baktığı şeylerini görmüyor. O neden acaba suratı asık? Bazı zamanlarda ona odaklanmış. Bir hanım kardeşimiz de kocasının eve helalinden rızık getirip getirmediğinden veya işte kendisine nasıl davrandığından değil de örneğin Küçük bir mevzudan dolayı bir tartışma yaşanmış mesela sesini yükseltmiş veya bir şey olmuş çok büyük değil örnek olarak veriyorum ona odaklanır ama şükretmez ki başında işte Çolukla çocukla tek başına bir evde bırakıp İstanbul'un bu kışında kira veriyor mu vermiyor mu demeden giden bir adam var Bilse ki o hanım kardeşim şükreder olsun böyle bir huyu var benim kocamın ama en azından bak Haberlerde görüyorum, burada duyuyorum yani şükredilesi bir kocam var der. İşte erkekler de hanımlarına bu şekilde bakmış olsa yani öyle haberler alıyorum ki işte şöyle olmuş, böyle olmuş en azından elhamdülillah. Yani bu konuda hanımımın eline su dökemem yani maşallah. Evet bazı sinir olduğum, amiyane tabirle gıcık olduğum şeyler var ama o konularda da elhamdülillah. Yatıp kalkıp dua etmem lazım dememiz lazım. Yani bizim bu konuda çok önemli bir eksiğimiz var. Evet hepimiz mutlu olmak istiyoruz dünyada. Ben de siz de. Hatta bugün bir kardeşimiz mesaj yazmış. İbrahim abi diyor galiba sizin hiçbir probleminiz yok diyor. Yani maddi olarak veya işte çoluğunuz çocuğunuz, iş vesaire hiçbir sıkıntınız yok sizin diyor. Öyle görünüyorsunuz diyor. Ne güzel değil mi öyle bir dünya? <gülüyor> İmtihan olmadan böyle her yönden yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diğer peygamberlere nasip olmayan o problemsiz bir hayat sizce İbrahim kardeşinizde olabilir mi? Veya sende veya bir başkasında. Bugün öyle diyor bir kardeşimiz. Çok diyor sizi mutlu, maşallah diyor ve problemsiz görüyorum diyor. Elhamdülillah gönlümüz zengin diyelim. Onu söyleyeceğim. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Ama kardeşim her insanın mutluluğu birbirinden farklı. Bak şimdi sizlerden gelenlerden bir tanesi. Şimdi ben şununla mutlu oluyorum diyelim bak. Şu bir seviye olsun. Bu arkadaşımız bu yere geldiği zaman çıta mutlu oluyor. Ben buralarda mutlu oluyorum. O buralarda. Bir başkası şuralarda mutlu oluyor. Bir başkası şöyle tepeye kadar bakmanız lazım. Yani ne zaman mutlu olacağı belli değil. Git git git git mutsuz. Demek ki kişiden kişiye mutluluk değişebiliyor. Seni küçük bir şey mutlu edebilirken ötekini ağzınla kuş tutsan mutlu edemiyorsun. İşte böyle bir evlilik de insana ceza evi gibi geliyor. Evet, yalan söylüyorsun. Yalandan mutluluklar, pozlar veriyorsun. Belki sosyal medyada. <gülüyor> bu şekilde herkese biz iyiyiz. Problem yok ama için kan ağlıyor. Kendini kandırıyorsun. İçin kan ağlıyor senin. Maske takıyorsun insanlara. Aman şöyle görünelim, böyle görünelim diye. Sebeplerinden bir tanesi bu. Kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Kardeşlerim, Mutluluğun tamamı cennette olacak. İnşallah gidersek oradayız. Ama lütfen mutsuz olduğumuz zamanlarda küçük sebepleri büyüterek, felaketleştirerek ne kendimizi ne de karşımızdaki insanı mahvetmeyelim. Bugün eve gitmek için mesaisi bitti diyelim bir abimizin ne kadar dakikan var, 15 dakikan var. Çoluğuma çocuğuma kavuşmak için yarım saatte yürüsem veya metrobüse binsem bir saat sonra inşallah hanımımın, çoluğumun, çocuğumun, o benim yuvamın içinde olacağım diye koşa koşa gitmesi gerekiyor. Yine o evde belki hanım kardeşimizin aile mensuplarının da ne kadar kaldı yarım saat sonra mı geliyor babam, babacım geliyor benim, hanım kardeşim benim e e reisim geliyor. Benim paşam geliyor, benim kocam geliyor diyebileceği bir eş olmalıydı koysa. Ama tam tersine bir de madalyonun diğer tarafı var. Eyvah, yahu saat beş oldu. Birazdan çıkacağım yola. Yine karısından bahsediyor. O kadının yüzünü göreceğim. Acaba bugün kim bilir ne diyecek bana? Hangi lafı sokuşturacak? Yine suratı sirke satacak. Şu olacak, bu olacak. Keşke bugün biraz daha mesaiye kalsaydım da, bir işim çıksaydı da, görmeseydim. Şimdi geçiyoruz eve. Evdeki hanım kardeşimiz de belki öyle bir adamla evli ki tam bir imtihan olmuş. Tüh ya bugün de ne çabuk geçti ya. Yine o adamı kocasından bahsediyorum. Görmek zorundayım yine hayatı zindan hale gelmiş. Yani cezavinde kalanlarla bunu mukayese edemem Onlara hiçbir şey e, belki söylenemez bu konuda ama benzetmek olsun diye bir tabir olarak kullanıyorum af buyursunlar yani ceza evi gibi bir ev. Dışarıdan bakıldığı zaman 2 artı 1 3 artı 1 böyle pencereleri olan eşyaları olan TC kimlik numarasıyla beraber e, o mahallede oturduğunuz belli, nüfusa kayıtlısınız, resmi olarak evlisiniz. Komşular sizi bir aile olarak görüyor. Soy isminiz aynı ama evde siz yoksunuz. Evde yabancı insanlar var sanki. Derler ya beş göbek sonrasına ait insanlar yani. El olmuş. Milyonlarca aile şu an böyle. Buna emin olun. İşte bizi ailemizi mahvetmeye çalışanlar. Bu sadece sizin probleminiz ve suçunuz değil. Bizim suçumuz değil. Bizim aile değerlerimizi mahvetmek isteyenler burnunu soktu bazı şeylere. Ve kadına da erkeğe de öyle özendirici şeyler ortaya koydular ki sen daha iyilerine layıksın. Boşan, başkasını al. O mu? Şöyle yap, bu mu? Şöyle yap. Çünkü izletilen televizyon dizilerinde öyle hanımefendilere davranılıyor ki ya diyor benim kocam bana bir kez şu gülü almadı, bana bir kez şu kelimeyi söylemedi diye hayatının en büyük probleminin kocasının yapmadığı o hareket olduğunu zannediyor. Ama o adamcağız belki 12 saat 13 saat çalışıyor metrobüste şurada burada çoluğuna çocuğuna Helal rızık götürebilmek için ayaklarına kara sular iniyor. O adamcağızın sana onu yapma ihtimali olmayabilir. Senin o dizilerde özendiğin hayatın yüzde onunu sana izletmemiş olabilir. Ama bu hayatın, gerçek hayatın içerisinde kocaman bir dev senin kocan, hanım kardeşim. O beğenmediğin kocan onca derdin imtihanın arasında seninle ve yavrularınla ilgileniyorsa, helal alın terini evine getirebiliyorsa şükret. Ama bize öyle bir hale getirdiler ki dizilerle, filmlerle, sözle, programlarla bir e, nankörlük var. Erkekler için de aynı. Öyle makyajlı, bakımlı, üzerinde birçok e, oynama olmuş, teknolojiyi de kullanarak mesela, Reklamlarda dahi haber izliyorsunuz bir televizyon kanalında. Reklamlar yayınlanıyor. Ya bir e, düşünün sakız reklamı, deterjan reklamı bayanlar. Bir bisküvi. Bildiğiniz bir bisküvi yani. Onda sanki efendim fuhşa yani şehveti yükselten bir davet var. E şimdi erkek bunları görüyor televizyonda. Bir hanımına bakıyor. Bir ona bakıyor. Ya diyor bu hanımsa diyor benim yanımdaki kim diyor? Ama bilmiyor ki senin hanımın kaç tane çocuğunu doğurmuş. Sen ona nasıl davrandın, ne yaptın? O kadın da belki akşama kadar işi gücü bilmemnesi boyunu açtı. Ve ne durumda, hali ne, yorgunluğu ne sen de onu hanımının o halini dünyanın en büyük problemi zannettin. Örnekler çoğaltılabilir ama kafi. Nankörlüğümüz bizi bu hale getirdi ve bizim aile değerlerimizi mahvetmek isteyenler Kur'an-ı Kerim'i bir gün şöyle aldılar meclislerinde 1920'li yıllar. Dediler ki şu dedi Kur'an-ı Kerim elimdeki Müslümanların kitabı. Biz dedi bundan soğutmadıktan sonra ne dedi bu Osmanlı'ya ne Müslümanlara dedi diş geçiremeyiz. Biz bunu yasaklayamayız dediler Kur'an'ı ama onlara dediler öyle bir oyun oynarız ki onların kültürüyle, onların dilleriyle, onların zihinleriyle kendi modalarımızı onlara öyle bir lanse edeceğiz ki içten onları fethedeceğiz. Bunu açık açık konuştular ve maalesef o haldeyiz şu anda oturduğu evi beğenmeyen, kocasını beğenmeyen, karısını beğenmeyen, yemeği beğenmeyen, alınan eşyayı beğenmeyen, hatta çocukları da katın buna. Daha önce bundan yıllar önce bir odanın içerisinde 4-5 tane çocuk, anne baba şu tarafta yatar, leğendiği kanan yavrularımız. Şimdi kendilerine ait bir oda. En akıllısından cep telefonu, tabletleri, bilmem nesi şusubusu. Kendi hayatları içerisinde mutsuz bir nesil, mutsuz bir anne ve babanın evladı çok mutlu bir evlat olacak değil elbette. İşte o yüzden hayatımızı bir zindana dönüştürmemek için olumlu ve güzel yanlarından lezzetlenmemiz lazım. Böyle olması gerekiyormuş diyeceğiz. Niye öyle? Niye onun kocası öyle de benim kocam böyle? Niye onun karısı böyle? Böyle olması gerekiyormuş. E neden? Benim ne zorum var? Diyorsanız, yani nefsiniz bunu diyorsa ahiret olduğu için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında eğer dikkatli okursanız problem vardı. Hayatı derken kendisinde değil haşa, imtihan babında bugünkü tabiri konuşuyorum. Problem vardı. Hanımlarıyla e, küçük tefek tartışmalar Hatta küslükler oldu, yanlış anlamalar oldu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemizin tatlı tatlı sitemleri oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben korkuyorum, benim üstümü örtün buyurdu. ilk vahiy geldiği zaman hatırlayın Hazreti Hatice radiyallahu anha annemizin ona karşı bilgeliği, ona karşı davranışı sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı? Ve kendisi vefat ettikten sonra bazı kıssalar anlattık ya size. Hatice annemizi aramadı mı? Yıllar sonra yine kendisini unutmadı. Neden? Kol kanat germişti. Bazen kendini yalnız da hissetti. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ailede biz bugün ne yaşıyorsak fazla fazlasını yaşadı. Ve bunları büyütmedi. Felaketleştirmedi. Bunlar anlık reaksiyonları oldu sadece. Moral bozuklukları oldu. Ama bunlar devasa görülmedi. Kadının hangi duygularla yaratıldığının farkındaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sahabe bazı nazları, bazı yanlış hareketleri olduysa, kıskançlıkları vs. bunlara hoş karşıladı, çoğuna tebessüm etti. Dolayısıyla sahabelerin, peygamberlerin de eşleriyle, bazı imtihanlar yaşadığını biliyoruz. Bizim gibi onlarda keyiflendiler, hüzünlendiler vesaire. Ama benim de hayatımda %100 bir başarı, %100 bir mutluluğun olmayacağını bilmeliyim. Olduğu kadar olmadığı kader diyebilmeliyim. Kardeşlerim, burada bazı notlar aldım sizlerden gelen. Mesela boşanmış kardeşlerim var. Kocası uyuşturucu bağımlısı. Eve gelmemiş, bakmamış, babasının yanında kalıyor vesaire, dualar istiyorlar. Bu kardeşlerimize Allahu Teala hayırlı eş nasip eylesin. Her birinize inşallah. Amin. Evli olan kardeşlerimize de huzurlu, daim devam edecek yani. Hem de cennette de el ele giriş yapabileceğimiz cennet kapılarından eşlerimiz olsun inşallah. Yani öyle bir şey ki bu, bu ortaklık... Dünyada bitiyor bir, bir sürü ortaklık. Bu ortaklık ahirete gidiyor. Ve cennette de buluşma vaadi var. Eğer cennete gidebilirsek inşallah. Bu kardeşlerimiz boşanmış özellikle hanım kardeşlerimize sizlerden bir kez daha bir kardeşiniz veya küçükseniz benden abiniz olarak söylüyorum. Sizin ablanız da bu halde olabilir. Anneniz de bu halde olabilir. Boşanmış olabilir. Lütfen hanım kardeşlerimizin şu anda e, boşanmış olan ama Yeniden evlenmesi icap ediyor. Onlar da bir hayat yaşıyorlar. Onlara kötü gözle bakılmasın. İmtihan dünyasıdır. Ve kimse kimseyi kınamasın. On kardeşlerimize de inşallah vakti müsait olanlar istihare istişare yapsınlar. Evlensinler. Bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Bazı kardeşlerim de yazıyorlar. Ben daha önce işte eşi vefat etmiş veya boşanmış bir çocuğu var. Evlenebilir miyim abi ne yapabilirim derler. Tabi bu kararları biz onlara bırakırız ama neden olmasın ki diye de söylüyoruz. Bazı tavsiyeleri anlattıktan sonra. Şiddet gören kardeşlerimiz var. Ee, bu çok önemli bir mevzu. Gerçi bu artık kanunlarda da yer etmiş bir şey. Ama en azından söyleyelim cemaatlerin içerisinde de yani beş vakit namazını kılan insanların da hanımlarına şiddet göstermeleri ve bununla beraber ortaya çıkan çok üzücü şeylere de şahit oluyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet olmak, onun aleyhisselatu vesselam sünnetini yaşamak sadece sakalla, cübbeyle, misvakla, tesbihle veya öğle namazının sünnetini kılmakla olmuyor. Kendisinin 4000'den fazla sünneti vardır. En bilinenleri 250-300 civarındadır ve onların arasında da hanımlarının karşı Nasıl davranıyorsa öyle davranmak bir Müslüman için bir sünnettir. Yani ismi geçtiği zaman elimizi böyle kalbimize götürüp gözümüzü kapatacağımız yere hanımlarımıza iyi davranarak, hanım kardeşlerimize, kocalarına iyi davranarak bu sünneti işlemiş olurlar ve sevap kazanırlar. Ve evlilerle ilgili son mevzuya geçeyim. Bekarları daha fazla bekletmeyelim. Evli kardeşlerim, birbirinize eğer rahmet nazarıyla bakarsanız, kocanızın, hanımınızın gözünün içine her ne kadar az önce bahsettiğimiz şeyler yaşandı, öyle oldu, böyle oldu. Ama harbiden senin benim için yaptığın şeyleri ben daha önce anlayamamıştım, şükretmemiştim halime, etrafta senden ne, ne beterleri varmış. Aklıma gelmedi. Şeytan getirtmedi. Hep senin kötü yönlerini bana gösterdi. Bugün İbrahim diye bir kardeşimiz var. Onun kendine bile şey yok. Anlatmaya mecali yok ama öyle arada bildiklerimizi tekrar ediyoruz beraber. Onun programında dinledim. Sen cidden benim için çok değerlisin deyip gözünün içine içine baka baka. Seni seviyorum hatun veya seni seviyorum Beyim veya bu kelimeleri kullanamıyorsunuz diyelim. Bunu gözünüzle böyle anlatsanız, bir sarılsanız bugün. Eğer en son mesela diyelim tartıştığınız uzun bir süre birbirinizin yüzüne bakmadınız diyelim. Arada sırada bunu yapın. Ne kadar gıcık da olsanız bugünün tabiriyle. Ne kadar bazı şeyler gözünüze büyük büyük geliyorsa da şükredin. Bence şükredilmesi gereken bir hayatınız vardır illaki. Geçen hafta şu an telefondan çektiğim için gösteremeyeceğim. Ee, Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin bir grubumuz var. O grupta işte sosyal medyadan gelen şeyleri paylaşıyor arkadaşlar. Bir fotoğraf yolladılar. Aman Allah'ım İstanbul'da, merkezde, Fatih'te bir ev. Allah Allah. Hemen etrafa yolladım. Arkadaşlar öyle ki yani Ev diyemem size. Görüntü olarak ev ama ne mutfak var? Mutfak bildiğiniz beton bir yerler. Ya nasıl anlatayım size? Keşke onun bir şeyini çekseydim, yayınlasaydım daha doğrusu. Yani sosyal medyada olmazsa paylaşayım Instagram'da. Ya ev diyemezsiniz. Bildiğiniz beton da yani beton. Her yer beton. Böyle inşaat da değil. Belki 100-150 senelik bir yer. Nerede orası? Bir gidip görmek de lazım. Onu izledikten sonra iki üç böyle şeyi, fotoğrafı, ya burada insan yaşıyor. Yani biz oturuyoruz, bu niye şöyle, bu niye böyle deyip böyle sofrada eksik arama derdindeyiz. Aynen nimet içindeyken bizde olmayanlara odaklandığımız gibi bazen insanın çok problemli, büyük tartışmaların olduğu hikayeleri dinlemesi gerektiğine inanıyorum ki şükresin kocasında yaşadıklarına, şükresin öyle bir hanımı olduğuna. Bana yeter desin ya. Yeter de artar bile. Maşallah benim kocama, eşime. Dememiz gerekiyor. O şeytan var ya, o bizim kulağımızda, gözümüzde, dilimizde sürekli yanlışlar yapmamıza sebep olan, bize fısıldayan o iblis ki ondan Allahu Teala'a sığınıyoruz. Hep bize kötü şeyleri gösteriyor. Bunun için de korunma dualarını inşallah bol bol okuyalım kardeşlerim. Yaşlılıkta ihtiyaçtır. Hasta olduğunda ihtiyaçtır senin işin. Gel geç sevdaları, bir böyle kıvılcım gibi bir anda böyle parlayan ve sönen şeylerden hiç bahsetmeyin. Sizi yola çıktığınızda Kiminle çıktığınıza dikkat etmeye, yolda bulduklarınıza, yola çıktığınız insanları değişmemenizi tavsiye ediyorum. Yani bunu erkekler için söylüyorum. Erkeklerde genelde öyle bir şey vardır, kadınlarda bu olmaz. Böyle derli toplu düzgün bir hanımı vardır. İlla gözü, tabii herkesten bahsetmiyorum, böyle dışarıdadır. Ama o şöyle, böyle, o öyle, şöyle... Bizim çünkü erkekler olarak gözlerimiz biraz daha farklı. Maalesef ee, yani çabuk etkilenme var. Ondan dolayı da mesela erkeklerde genelde böyle bir şey olur. Evdeki hanım onun için değersizdir. Telefonla konuşur mesela. Telefonda konuşurken diyelim bir yerden aradılar bir kurumdan bir bayan arıyor. Hemen bir adamın yüzünden anlayabilirsiniz. Telefonun diğer ucunda bir bayan mı var erkek mi var diye. Çünkü adamın ses tonu şöyle olur. Ha evet, e, evet benim, hı hı, evet. Telefonu kapatır, yanında hanımı varsa, bana oradan bir su geçsene ya, der. Yani çoğu böyledir. İnsan elindekinin kıymetini bilmez. O yüzden söylüyorum. Ey kardeşler, gelin biz eşlerimizin değerini bir bilerim. Sokakta, orada, burada, televizyonda gördüklerini, evin, evindeki senin hatununu, Değişme. Yoksa hastalıkta şunda bunda yapayalnız kalacağın bir zaman olur. Allah muhafaza etrafında kimse yokken ölmekte var. Şimdi kardeşlerim, evli kardeşlerimize Rabbimiz Celle Celaluhu güzel geçim, bereket, bolluk içerisinde, anlayış içerisinde ve sıhhat içerisine bir hayat nasip eylesin, amin. Şeytanı evlerimizden uzak eylesin, amin. Küslükler varsa da inşallah, eğer barışırsanız onu videonun altına yazarsanız çok memnun olurum. Veya özelden yazıyorsunuz ya bazen, şöyle oldu, böyle oldu dediğinizi yaptım diye, ne olur? Öyle şeyler olursa mutlu oluruz, bizimle paylaşın. Şimdi evlenmeden önce nelere dikkat etmemiz lazım? Onunla devam edelim. Çok fazla vaktimiz yok. Ee, genç kardeşlerim, bunlara inşallah önümüzdeki haftalarda kısım kısım devam edeceğiz ama bir girizgah yapmak istiyorum. Aynı yastığa baş koymak için diye bir tabir var. Neden evleniyorsun? Aynı yastığa baş koymak. Yani hayat müşterektir ve bir birliktelik ortaklık için evleniyorsun. Peki bu senin için hayatın anlamı mı? Yoksa hayatın içerisinde olması gereken her insanın fıtri duyguları var, ihtiyaçları var. Hem onun için hem ruhunun dinlenmesi için daha iyi bir hayat için mi evleniyorsun? Bu çok önemli bir genç için. Eğer siz karşınızdaki insanı diyelim birini seviyorsunuz. Bir erkeği veya bir kadını, sev kadını seviyorsunuz. Eğer bu her şeyiniz olduysa gece yatarken aynısını, Gündüz artık hayalini görüyorsunuz. Bütün işlerinizi neredeyse sekteye uğratacak hale gelmiştir. Bu insanla ilgili sevginizi gözden geçirmeniz lazım. Bunu niye söylüyorum? Açacağım mevzuyu çok fazla yani aşırıya gittiğiniz zaman sevgide de bir hayır bulamazsınız. Sevgisiz de olmaz ama her şey dengeli olmak zorundadır. Yani demem o ki ilk önce biz dinimizi, hayatımızın Merkezine koyacağız. Bizim çatımız, bizi tamamlayan unsur dinimiz olacak. Benim kocamın yakışıklı olması, karımın güzel olması, ona duyduğum büyük sevgi, anlayış bunlar o çatının altında olur. Eğer İslam çatısını değer olarak ikinci plana alıp ta sevdiğin kadını, sevdiğin kocayı, hayattan onunla beklentilerini, Haram mı, helal mi, umursamadan veya karşındaki insan dindar mı, değil mi veya bir çok önemli dinen sana bir zarar olacak mı yarın öbür gün? Bunlara bakmadan sen birinci planın, gayen, o çatın, biricik aşkın olursa ama içinde din, ama içinde saygı, ahlak yoksa Belli bir zaman sonra o sevgi azaldığı zaman kendini boşlukta hissediyorsun. Ey kardeşlerim, genç kardeşlerim. Önceliğiniz evvela Allah'ın dinini iyi bir şekilde yaşayabilmek elinizden geldiği kadar ve evleneceğiniz insanı da buna göre seçmeye çalışmak, sizin de hatasız, mükemmel olmadığınız gibi eş adayını seçerken o kişinin de hatalarının, Günahlarının olabileceğini, her haliyle size hoş gelmeyeceğini, bugün ne kadar iyi anlaşıyorsanız, otururken veya telefonda yazışırken her şey sütliman liman görünüyorsa, ama bir gün bu zamanların da geçeceğini ve karşınızdaki insanın hatalarının, tartışmaların başladıktan sonra bazı girdapların olabileceğini şimdiden aklınıza getirin. Evlilik bir masal değildir. Masallardaki o her gün mutlu olacağınız, hiçbir imtihana tabi tutulmayacağınız şey değildir. Çünkü oranın yeri dünya değildir. Yanlış adres deseniz böyle düşünüyorsanız, orası cennet. Biz dünyadayız. Dolayısıyla bugün kadın ve erkeğin birbirini iyi tanıması lazım eş olarak. Evlenmeden önce sen kadınsan eğer erkek konusunda mutlaka bilgilenmen, erkeksen kadınlar konusunda bilgilenmen lazım. Bu bilgiyi de acizane 1-2 dakikada vermeye çalışalım nasıl olacaksa. Rabbimize sığınıyoruz Celle Celaluhu. Hanım kardeşlerimiz ayrıntıya düşkünlerdir. Ayrıntıya düşkün olarak yaratılmalarının sebebi, çok fazla sorumluluklarının olmasıdır. Çünkü anne adaylarıdırlar. Bugünün yavruları yarın kendi yavrularını dünyaya gelmesine vesile olacaklar. Bir hanım kardeşimiz bir yandan diyelim buranın tozunu alırken hiç bakmasa bile, görüş mesafesinde olmasa bile çocuğunun çıkardığı seslerden onun ne yaptığını, hangi odada olduğunu Az çok anlar. Bakın burayı temizliyor bir taraftan, kulağı orada. Aynı zamanda burayı temizlerken akşam ne yemek yapabileceğini düşünür. Malzemeler arasında bir eksik varsa, birazdan şunu yazayım da akşam patlıcan ve işte şunu getirsin diyecektir kocasına. Aynı anda birkaç işi yapabilme potansiyeli vardır. Allahü Teala hanım kardeşlerimize bunu vermiştir. O yüzden çocuklara bizden daha iyi bakarlar. O yüzden birçok konuda unutmazlar. Yapılanları da unutmazlar tabii iyi veya kötü. Şimdi biz bayan e, hanım kardeşlerimize neden çok ayrıntılarla ilgileniyorsun? İşte seninle şu konuyu konuştum bitti. E neden daha bunu uzatıyorsun demeyeceğiz. Çünkü böyle. Bu bir gerçek. E şimdi Erkeklerden bir örnek verelim, dengeli gidelim. Erkekler de peşin hareket ederler ve karar verme pozisyonundadırlar. Yani öyle mi yapsam, böyle mi yapsam ama o da şöyle, yok bu bundan böyle değildi, o da şöyleydi değil. Mesela sorulduğu zaman bir erkeğe ne yapayım sence bu konuda? Şunu yap der. Mesela hanım kardeşimiz dedi ki kocasına, Ahmet buyur hatun. Ya ben annemle biraz küstüm. Şöyle şöyle bir aramıza durum geçti. Sence şöyle mi yapmalıyım? Tamam hanım öyle yap. Der. Düz mantıklı. Halbuki sesli düşünüyor hanım kardeşimiz. Fikir istiyor. Ama erkekler olarak biz ne diyoruz? Tamam yap onu. Sonra devam ediyor hanım kardeşim. Diyor ki ama diyor onu yaparsam bu sefer de diyor şöyle şöyle bir durum olabilir. Acaba şunu mu yapsam diyor. Erkek ne diyor? Tamam doğru diyorsun onu yap diyor. Bu 3-4 değişince artık erkek eğer anlamıyorsa eşini patlıyor. Ya sen şunu söyledin tamam bunu söyledin tamam ya ne yapacaksan yap derseniz karşıdaki insanı zulmetmiş olursunuz. O yüzden evlenmeden önce kadını tanıyalım derken erkeği tanıyalım derken bakın. Yani sadece sevgi kurtarmıyor aileyi. Baştan bunu bileceksiniz. Hanımlar daha ayrıntı, daha konuşkan ve e, sesli düşünmeyi seven ve sizden de sadece hehem hıhıhları değil de ona karşı ilgi gösterdiğinizi, dinlendiğini bilecek hareketler yapmanızı isteyecektir. Erkeklere gelince erkekler de direkt peşin böyle hüküm verirler dedim size. Aynı zamanda da hanım kardeşlerimiz gibi e, her şeylerinin böyle didik didik edilmesini istemezler. Mesela bir problem yaşadı, iş yerinde maaşını alamadı veya kendi ailesiyle bir problem yaşıyor erkek. Eşi gelir, çok iyi niyetlidir. Ahmet senin bir şey mi var bugün? Yo hanım iyiyim ben falan yemek yiyor bir taraftan. Ama belli ki Ahmet'in bir derdi var. Yengemiz sırf iyi niyetinden dolayı yine soruyor. Ahmet efendim Hatun ya bak bir şeyim yok dedin ama dalıp duruyorsun. Ne olur söyle ya ne oldu anlat. Yok Hatun bir şey yok öyle ya. İyiyim ben falan. Şimdi bir kez sordu kadıncağız. iki kez sordu. Bakın iyi niyet. Ama üçüncü kez diyor ki artık yemek yendi. Sofrayı kaldırıp Yengemiz götürürken... aa Ahmet yeter ya... Ne oldu hanım? Bana bak sen benden bir şey mi saklıyorsun? Hatun ne diyorsun ya? İşte şöyle oldu... Böyle oldu kafan dağınık... Yoksa sen... Başkasını mı buldun gibi gibi gibi... Ne oldu şimdi? Hanım kardeşim iyi niyetli davrandı... E, diyebilir ki şimdi hanım kardeşlerim... O adam da anlatsaydı ya İbrahim kardeşim... Ama işte değil... Nasıl hanımları anlamamız lazım? Ayrıntılara e, meyilliler demiştim. değil mi Konuşmaya, karşısındakinin onu dinlediğine, sesli düşünmeye yatkındır. Erkekler de içine atarlar. Eğer bir erkeğe siz bunu çok e, ısrarla söylerseniz hiçbir şekilde bir bilgi alamazsınız. Evlenmeden önce o zaman ne yapıyoruz? Bunları öğreniyoruz. Erkeğe karşı davranır, da, davranışımızda. Genç kızlar için söylüyorum. Ona evvela zaman vereceğiz. Erkeği düşünceli gördüğünüz zaman bir problem var ortada. Ha size belli etmemeye çalışıyor. Sizinle göz göze geldiğinde falan birden rol yapmaya başlıyor. Bir derdi var. Ona söyleyeceğiniz en güzel cümle şudur. Ha hiçbir şey söylememek de iyi değildir. Bir tüyo veriyorum. Ahmet... Efendim dedi. Yemeğe geri döndük yemek masasına. Sana bir şey söylesem cık, incitmiş olmam değil mi? Yok buyur falan. Ben seni bugün biraz dalgın gördüm. Sanki biraz problemlerim varmış gibi. Sen benim kocamsın. Evimizin direğisin. Çocuklarımın babasısın. Bana anlatmak zorunda değilsin elbette. Vardır senin de bir bildiğin. Ama ben senin bir eşin olarak burada seni e, mutlulukla dinlemekten keyif alacağımı bilmeni istiyorum. İstediğin zaman bana anlatabilirsin. Eğer bir problem var ve bu benimle veya çocuklarla ilgili bir mevzuysa elimden geleni yapacağımı benimle alakalı olmayan bir durumda da senin yanında olduğumu Allah'ın izniyle bilmeni istiyorum. O Bal, şerbet işte bu. Bu küçücük bir şey gibi görünse de yuva kurtaran bir şeydir. Kadınlar için de erkekler perspektifinden bakacak olursak çok konuşuyordu, çok ayrıntıcıydı. Bu iş böyle. Şimdi bekar kardeşlerimin hayatın anlamı ve gayesi olarak evliliği değil ama o hayatın anlamı olan, gayesi olan Allah'a ibadet etmek, güzel bir kul olmak, Nehyi anil münker, emri bil maruf yapmak yani güzel dinimizi anlatmaya çalışmak, anlatmakla kalmamak, yaşantımızla, hal ve hareketlerimizle anlatmaya çalışmak. Hayır kardeşim, bu yanlıştır. Bunu yapmayın. Haksızlığa karşı dik durabilmek gibi. Bunları yapmak ondan sonra evlilik ve karşı cinse karşı, kocana, karına karşı sevgi. Ama ilk başta dinimiz yani sen dinin için kendini feda edebilecek durumda olmalısın. Yoksa herkes hanımının yanına gider, kocasının yanına gider, kocası hanımını hanımı kocasını sever. Peki İslam nerede? Kim uğraşacak insanlarla? Değil mi? Değerli kardeşlerim, Avrupa'da şu anda aile diye bir şey kalmadı gençler. Onun sebeplerinden bugün biz de maalesef ne yapıyoruz? Maruz kalıyoruz bir şeylere. Nasıl olsa... Üç günlük dünya. Bir daha mı geleceğim? Başkasının derdine çekmeme ne lüzum var? Bir deneyim olmazsa ben boşanırım diyerek daha evlenmeden önce gençlerimiz boşanmayı ve boşandıktan sonra ne olabileceğini düşünüyor. Bugün birçok insan çocuğunuz var mı diyorum Allahü Teala nasip etti mi? Yok abi yok yok yok. Ne oldu hayırdır? Biz evvela bir beş sene düşünmüyoruz. Bir beş sene birbirimizi tartacağız. Ondan sonra. Hep bir beklenti farkında mısınız? Etrafta bu kadar çok boşanma, katliam ve cinayetlerin maalesef şiddetin olduğu bir zamanda hak veriyoruz insanlara. Daha boşanmadan, yani evlenmeden önce nasıl boşanabilir onu düşünüyor. Annesi babası kıza evlenmeden önce tavsiyelerde bulunuyorlar. Oğlum bak bu kadın kısmı böyledir. Ya sen de bir kadınsın anne. Yani... Ne bu ya bu kadar kötü demen. Kadın kısmı böyledir. evela ortadan böyle bir başla. Güzelce başla? Aman yani dikkat edeceksin. Şö şöyle yaparsa böyle yaparsa sert davranacaksın. Ee çok yumuşak davranırsan şöyle olur. Tamam mı? Öteki ne de diyor ki? Bak diyor erkek merkek diye diyor. Sakın diyor onun eline sen muhtaç değilsin. Burada koç gibi annem var, baban var abi. Ne yapıyorsunuz siz? Anne, babanız kızlar ve erkekler için söylüyorum. Ne kadar müdahale ederlerse evinize o kadar mutsuz olursunuz. Anne, babanızın kalbini kırmadan bunları evlenmeden önce konuşmalısınız. Ey annem, ey babam, siz benim canımsınız, ciğerimsiniz, ahiret umudumsunuz. Sizin Hakkınızı helal etmenizde inşallah Rabbim kabul ederse ben kurtuluşa ereceğim. Eğer siz helallikte beni yarı yolda bırakırsanız ben ne kadar iyilik hayırda da bulunsam sizin hakkınızı almamış olacağım. Ama ben bir yola çıktım şu adamla veya bu kadınla evleniyorum. Siz yine benim annem babamsınız büyüklerimsiniz ama şimdiden söyleyeyim. Lütfen şeytanın her zaman kol gezdiğini biliyoruz. Eğer bir problemimiz olursa bunu konuşarak halledelim. İçinize atmayın. Birbirimizin hakkında gıybet etmeyelim. Şeytanı aramıza ortak etmeyelim, onu sevindirmeyelim. Biz genciz anne, baba. Eğer bizim bir hatamız olursa ne olur bize söyleyin. Senin hatan oldu deyin gibi bunu baştan konuşun. Neden biliyor musunuz? Avrupa'da özellikle bugün mesela yalvarıyorlar evlenmesi için gençlerin. Çünkü ortada evlilik yok. Çocukların doğumu neredeyse yok denecek kadar. Hatta devlet para veriyor. Siz diyor, affedersin yani evlenecekseniz evlenin size konut verelim bilmem kaç e, senede ödeyeceğiniz çok cüz'i miktarla. Sizin eşyanızı biz döşeyelim. Hatta suyu bilmem neyi bazı belediyelerde Avrupa'da mesela ülkelerde... Biz verelim diyorlar. Yeter ki siz yuva kurun. Bak Avrupa bu halde. Avrupa İslami hassasiyetlerinden dolayı böyle değil. Artık bilimsel olarak da aile bağlarının çatırdamasının zararlarını çekiyorlar. Kardeşim ne olur? Ey gençler! Evlilik zamanınıza geldiği zaman sadece cinsel yönden af buyurun bir olgunluğa erişmeyi Evlilik için ben hazır hale geldim diye zannetmeyin. O Avrupa'nın dayatmasıyla biz maalesef olgunluğumuzu kaybettik. O kadar çok cıvık muhabbetlerin içine girdik ki 30 yaşında insanlar bugün 15 yaşındaki insanın sorumsuzluğu içerisinde. Fatih Sultan Mehmet Han kaç yaşında İstanbul'u fethetti, bugün onun yaşındaki insanlar TikTok'larda şunlarda bunlarda hebele gübele derdindeler. Kuralımız şu. Yeni kuralımız. Kendinizi bir baba, bir eş olarak layık görüyor musunuz evliliğe? Cinsel yondan zorlanıyor olmanızdan bahsetmiyorum. Hanımlar için de erkekler için de. Sizden anne olur mu? Sizden eş olur mu? Siz karşınızdaki insanı gerçekten bazı zamanlarda sırtınızda taşıyabilir misiniz? Sevmediğiniz bir durum oldu diyelim. Çok büyük bir devasa durumdan bahsetmiyorum. Böyle olası şeyler, her evde olası şeyler. Bunları cinayet sebebi haline getirecek bir siniriniz var mı? Psikolojik bir probleminiz var mı? Karşınızdaki insana söylemediğiniz bir şey var mı? Bunlar kul hakkıdır. Şimdi insanlar... Birbirleriyle böyle konuşurlarken, özür dilerim, en güzel yanlarını konuşurlar. Daha böyle birbirlerine hoş, sevecen davranırlar. Lakin evlendikten sonra bazı yönleri ortaya çıkar. Böyle en temiz kıyafetlerle, en güzel oturuşla, böyle beyefendi, hanımefendi böyle, Dünyanın en edepli, mütevazi, saygılı, nazik insanlarıdır. Ama evlendikleri zaman iş değişir. Başta konuşacağız her şeyi. İsmi neyse, belki ismiyle hitap etmek de doğru olmayabilir. Hanımefendi veya beyefendi. Şöyle şöyle şöyle konularda ne düşünüyorsunuz? Şu şu konularda bir olay olsa ne yapardınız? Bunları konuşun. Bir hastalığınız varsa, tedavi görüyorsanız, ya bana şöyle derler, böyle derler demeyin. Bu bir kul hakkıdır. Tekrar ediyorum. Başınızda e, günah olarak gelenleri anlatın demiyorum ama hastalık olarak ne yaptınız? Çok mesela sinirlisiniz. Karşınızdaki insan da sinirlidir. Kavga edeceğiniz belli. Ha bir tarafın biraz daha dengeli gitmesi için bunu baştan konuşun. Her şeyinizin ortak olmasına gerek yok. Bir elmanın Yarısı gibi ol, olacaksınız bazı yerde. Bazı yerde ne kadar tartışırsanız, ne kadar böyle işi sıkı tutmaya çalışsanız da eğer hayırlı olmayacaksa da olmuyor. Ama elden geleni yapmak durumundayız. Bununla ilgili peki neyle bugünkü birlikteliğimizi yavaş yavaş sonlandıralım? Neleri söylemem gerekiyor? En azından o bölüme geçelim. Ne yapmam gerekiyor? Bir. Karşınızdaki insana çok büyük bir sevgi duyuyor olabilirsiniz gençler. Ama bugün şu yayını izleyen belki de on binlerce insan mutsuz bir evlilik yaşıyor. Size şimdi anlatacağım şeyleri yerine getirmediği için. Lütfen iyi dinleyin. Hisleriniz evet o kızı çok seviyor olabilirsiniz. O adamı çok seviyor olabilirsiniz. Kalbiniz gümbür gümbür atıyor olabilir, rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Bugün evi bir cezaevi gibi olan insanlar var dedi ki on binlerce, milyonlarca dünyada böyle. Onlar şunlara dikkat etmediler. Ve şimdi bir imkanları olsa keşke bu adamla veya bu kadınla evlenmeseydim diyorlar maalesef. Ama boşanamıyorlar da hayat zorlukları var. Birinci madde. Ailesine karşı nasıl davranıyor evleneceğin insan? Kadın veya hmm. erkek. Bunu sen tek başına anlayamazsın. Aşık olmuşsundur. Sevenin gözü kararır. Önünü görmez. Aşkın gözü kördür derler. Gözü görmeyen bir insan etrafı seçemeyeceği gibi belki o hanımın sana hayırlı olmadığını bir gözün açsan anlayacaksın. O adamın Kumar, kumarbaz olduğunu, çok büyük yalanlar söyleyen bir insan olduğunu seni kandıracağını anlayacaksın ama gözünü açmıyorsun. Çünkü o anda sevgin var, o anda şehvet var, değil mi? Ayrı bir enerji var, büyük bir elektrik akımı var vücutta, göremiyorsun. O yüzden etraftaki insanlardan bilgiler alacağız. Hanım kardeşlerimiz hanımlardan... Erkekler, erkeklerden bilgi alacaklar. Birinci soru, ailesiyle nasıl arası? Öyle ya, bunca zaman onu yetiştiren, büyüten, yediren, içiren insanlarla arası nasıl? Bunu bir araştırı biraz. Çünkü sana öyle davranacak. Allahu alem tabii. İki, dine nasıl bakıyor? Allah'a inancı nasıl Celle Celaluhu? Onu sorguya çek demiyorum. Ama nasıl bakıyor hayata? Sorun oturduğunuz zaman. Sizce hayat nedir? Dünyaya gelişim, geliş sebebimiz nedir? Ve biz niçin evlen, evleneceğiz? Eğer sizinle anlaşırsak, kabul edersek birbirimizi, evlenme gayeniz nedir? Dünyaya geliş amacınız nedir? Ne düşünüyorsunuz? 3- İbadetlerinizde aranız nasıl? Namaz kılıyor musunuz? E ben kılmıyorum ama işte düşünüyorum ileride. Bu bir davetiyedir ve ekseriyetle maalesef o gün namazını kılmayan insanlar ileride de kılmaz. Arada illaki vardır diyorum ya size. Ekseriyetle ama böyledir. Çünkü e, dem bu dem derler. Her şey vaktindedir. Bugün ben yardım edeceğim birisine diyorsunuz mesela bir fakire. İmkanınız var yapmadınız ama yarın edeceğim dediniz. Bu genelde yapmadan devam eder. Allah muhafaza birçok insanda bugün namaza başlarım yarın namaza başlarım derken ölüp giderler. Bunu o zamanlarda değil daha ilk zamanlarda bakalım. Efendim namazla aranız nasıl? İşte ibadetlerinizde biliyorum. Bu Allahu Teala ile bir kula arasında ama biz eğer Allah nasip ederse bir evi paylaşacağız. En azından dini görüşümüzün ortak olmasını ben isterim gibi güzel cümleler kurmamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Sonra büyük tartışmalar oluyor. Çocuğun eğitiminde kadın başka bir şey söylüyor, adam başka bir şey söylüyor. Bir yere gideceksiniz, haremlik, selamlık, yani kadınlar bir yerde, erkekler bir yerde oturmalı mı, oturmamalı mı tartışmalar başlıyor. Aileler devreye giriyor vesaire. Kafanızın, e, İslam'a bakışınızın ortak olmasında büyük fayda var. Siyasi görüş, renkler, zevkler, efendim bunlar değişik olabilir. Memleketiniz, ırkınız değişik olabilir. Ama... Bizim çatımız neydi? Lütfen hatırlayın. İslam'dı. Kafanız rahat olsun. Ben cennete gitmek isteyen bir kulum. Ümit ve korku arasında bir hayat yaşayıp seninle bir hayat sürmek istiyorum. Şeytandan uzaklaştırıp mümkün mertebe Allah'ın izniyle bir yuva istiyorum. Bundan sonra diğer şeyler hallolur. Ama evvela bu konuda ortak paydalarımızın olması gerekiyor. Kardeşlerim, sizleri çok fazla sıkmak ve bunaltmak istemediğim için bugünkü programı bununla nihayete erdirmek istiyorum. Çok istismar edilen durumlar var. Onlardan bir tanesi de insanın sevgi, sevgisidir. Ne olur bunu istismar edenlerin oyununa kanmayın. Sosyal medyada bazı programlar üzerinden insanlarla tanışanların başlarına neler geldiğini her gün öğreniyoruz moralimiz bozuluyor ne olur daha dikkatli olun Allahu Teala'dan gizli hiçbir şey yoktur kardeşlerim ey kardeşlerim gençler siz de bir iş yapacağınız zaman ne olur Allahu Teala'nın bu konuda bir rızası var mıdır ne yapacaktır onu önemseyin gizlilikle Flört, bir yerde buluşma, bir kafeteryada, bir şurada, burada nasıl olsa biz evleniyoruz bahanesiyle gitmeyin. İblis her an insanlarla içli dışlıdır ve iblise karşı ne var ya ben ona karşı çok güçlüyüm demeyin. Milyarlarca insanı kandırmıştır. Sizin dedeniz, dedenizin dedesi Adem aleyhisselama kadar gider. Çok profesyonel bir düşmandır. Ne olur şeytana karşı kendimizi daha da aciz bir hale getirmeyelim. Gizli kapaklı nikahlarla, birlikteliklerle, kaçak köçek şeylerle, anneden babadan habersiz ilişkileri girmeyin. Bir dili olsa konuşsa şu anda şu yayını verdiğim cep telefonuna gelen, YouTube'dan gelen, Instagram'a gelen o genç hanım kızlarımızın o mesajlarını okusanız. Hayatları kararmış, kandırılmaktan dolayı. O yüzden ne olur kardeşlerim? Allah'ın Celle Celaluhu istediği şekilde bir birliktelik olsun. Son sözümde şu olacak, aslında çok şey var ama maalesef süremiz bitti. Ben evde kalıyorum, kısmetim mi bağlı abi? Diyen 7-8 tane kardeşimin mesajını gördüm. Buna benzeyen daha doğrusu. Size şunu söylüyorum. Bugün ülkemizde ve dünyada... Kocasının öldürdüğü, ya kaç tane kadın var, hepsi severek evlendiler. Ama bakın başlarına neler geldi, belki Allahü Teala sizi koruyor onlardan, hiç öyle düşündünüz mü? Belki sabah akşam şiddet görecektiniz, başka kadınların eğlence yerlerinde gezen, tozan bir kocanız, ayda bir, iki ayda bir evinize gelecekti ve siz yine şiddet görecektiniz. Belki zorla çalıştırılacaktınız bir yerlerde. Çok af buyurun. Fuhuşta bile çalıştırılan insanları gördük. Hanımının bütün mal varlıklarını şunu bunu eline alıp da yurt dışına gidenleri gördük. Belki sizi Allahü Teala bundan korudu. Yarın öbür gün başınıza gelecek bir şeyden belki kurtuldunuz. Ama ne yapacağız? Hiç utanmayacağız. Bir genç kardeşimde Kadın da olsun erkek de olsun. Ben şimdi evlenmek istediğimi söylesem bana çok affedersiniz özür diliyorum. Kudurdu derler. Zina işlemektense bunu yapmanız daha güzeldir. Allah'ın haramına dalmaktansa, başkalarının kocalarını ayartmaktansa, başkalarının hanımlarını ayartmaktansa çok özür dilerim. Yani güzelce ben artık evlenmek isteyen bir insanım. Ben duramıyorum kardeşim evlenme çağındayım. Diye yalvarmanız, babanızın, annenizin dizinin dibinde ağlamanız, hüngür hüngür ağlamanız, yarın cehennemin narında yanmanızdan daha iyidir. O zinayı işlemenizden daha iyidir. Ne olur? Bu konularda biraz daha olumlu düşünelim, dua edelim birbirimize. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ne olur? Hayırla karşılaştır bizleri. Şu an bizim şu Yayınımızı izleyen, dinleyen veya dinlemeyen kardeşlerimize hayırlar ver. Biz ne hayır ne şer bilmiyoruz. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Evlenecek olan kardeşlerimize hayırlı eş nasibeyle. Ya Rabbi. Evlenmiş olan kardeşlerimize de bizlere de cennet birliktelikleri ver. Oraya da el ele gitmeyi, göçmeyi nasibeyle. Ne olur evlatlarımıza da hayırlı eş nasibeyle. Ne olur bizden sonra, biz toprağa girdikten sonra bizim neslimiz devam eder etmez bilemiyoruz ya Rabbi. Ne olur ceddimizden, isyan eden çıkarma. Eğer öyle bir durum olacaksa sana karşı körlük devam edecek, düşmanlık devam edecekse benim soyumdan soyumu kurut ya Rabbi. Ne olur hakkımızda hayırlısını ver. Ne olur şeytanı yuvalarımızdan, hanemizden gider. Ne olur hanımımızla, kocamızla yaşadığımız problemlerde küslükler varsa bizim küslüklerimizi hayırla tedbir eyle. Şeytanı yüreklerimizden de sil Ya Rabbi. Güzel geçim, sıhhatle, bereketle yaşamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi anne babalara da evlatlarına karşı daha hüsnü zanla, hayırla, güzellikle yaklaşmalarını nasip eyle. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünkü birlikteliğimizin nihayetindeyiz. Sürçülisan ettik, affola. Bunları benden daha iyi bildiğinizi biliyorum. Ama şu saati, şu bir saati hayırla geçirelim, hatırlayalım, hatırlatalım istedik. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizimle videonun altında paylaşabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz, en önemli vaktiniz olan zamanı paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.